ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Arkadaşlar kıyamet alametlerinin büyük alametler bahsine kaldığımız yerden devam edeceğiz Büyük alametler içerisinde Deccal Mehdi Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın inişi e, bunları sahih hadisler ışığında ayetler ışığında açıklamaya gayret etmiştik. Bugün de inşallah Yecuc ve Mecuc Yecuc ve Mecuc diye Kur'an ve sünnette bahsi geçen e, büyük alametten biri olarak kabul edilen, kıyametin büyük alametlerinden biri kabul edilen Yecüc ve Mecüc konusunu işleyeceğiz. Yecüc ve Mecüc konusunu anlatmadan önce onların kim olduklarını ve Yecüc ve Mecüc kelimesinin ne anlama geldiğini anlatmak daha uygun olur. Yecüc ve Mecüc Arapça olmayan bir isimdir. Yecüc ve Mecüc, Arapça olmayan bir isimdir. Arapça olduğu da söylenmiştir. Eğer Arapça ise, Yecüc ve Mecüc kelimesi, tutuştuğu anda yanan, alevlenen anlamında olan ecce fiilinden türetilmiştir veya çok tuzluluğundan dolayı tadı, acı olan su anlamında ucec isminden türemiştir. Yani Arapçada iki anlama gelir. Eğer Arapça bir kelime olsaydı ki Arapça değildir. Ancak Arapça ise tutuştuğu anda yanıp alevlenen anlamında olan ecce fiilinden türemiş veya çok tuzluluğundan ötürü acı olan su anlamındadır ki Vaka suresinde geçer, acı olan su manasında Allah Subhanahu ve şöyle buyurur. E feraytu ma allazi teşrabun min muzni İçmekte olduğunuz suya bakmaz mısınız? Onu gökten biz mi indiriyoruz yoksa siz mi? Dileseydik onu acı ve tuzlu kılardık hala şükretmeyecek misiniz? <gülüyor> Düşmanın hızı anlamında el-eccü fiilinden türemiştir. Yine mecüc kelimesi el-meec'den türemiş olabilir. Anlamı ise çalkalanmak ve dalgalanmaktır. Eğer bu iki kelime Arapça ise bu anlamlarda olur. Yok eğer Arapça olmayan bir kelime ise Arapçada türedikleri bir kelime yoktur. Çünkü Arapça olmayan kelimelerin Arapçada türevleri yoktur. Alimlerin çoğu bu iki kelimeyi hemzesiz olarak Yecüc ve Mecüc olarak okumuştur. Buradaki hemze fazlalık sayılır ve o zaman asılları Yecec ve Mecec olur. Asım kıraatında ise hemzeler cezimlidir. Bütün bu anlatılanlar onların yapacakları şeylere uygunluk göstermektedir. Nitekim şu ayette Mec yani çalkalanmak kelimesi bunun doğru olduğunu gösterir. Ve terekne ba'dahum yevme izin yemucu fî ba'd O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Keh Suresi 99. ayet Bu durum onları setten çıktıkları zaman olacaktır. Yani birbirine çarparak çalkalanan manasında bir diğer manası da oydu demiştik Yecüc ve Mecüc'ün ayette bunu söylüyor terekme Ba yamezin ye muucu Fi O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır Bu durum onlar setten çıktıkları zaman olacaktır yü ve meü Adem ve Havva aleyhisselam'ın zuriyetinden olup insandırlar. Yecüc ve Mecüc yani Adem oğullarıdır. Adem'in çocuklarındandır. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Onlar sadece Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden olup Havva Aleyhisselam'ın zürriyetinden değildirler. Bazıları bunu söylemiş. Demişler ki onlar onlar Adem Aleyhisselam'ın soyundandırlar. Ancak Havva annemizin zürriyetinden değildirler demişlerdir. Nerede söylemişler bunu? Alaaddin Attar İmam-ı Nevevi'nin fetvaları sayfa 116-117'de bunu söylemiş. İbn Hacer el-Askalani'de 13. ciltte 116 106. sayfada bunu zikretmiş ve İmam-ı Nevevi'ye dayandırmış ve Muhyiddin'in fetvalarında böyledir demiştir. Adem Aleyhisselam ...cünüp olmuş ve menisi toprakla karışmıştır. Adem aleyhisselam cünüp olmuş ve menisi toprakla karışmıştır. Allah azze ve celle bundan yecüc ve mecücü yaratmıştır da denmiştir. Bu sözün dayanağı yoktur. Ve sözü kabul edilen birisinden gelmemiştir diyor... İbnül Kesir Rahimehullah en nihayet, El Fiten Vel Melahim'de e, birinci cildin 152. sayfasında bunu ifade ediyor. Yani birileri diyorlar ki hani bu Yecuc ile Mecuc e, Adem oğullarından mıdır? Evet Adem oğullarındandır. Ancak böyle bir haber yayılıyor. Ancak bu haberin bir mesledi yok. Mesledi olmayan haber de şu. Affedersiniz Adem Aleyhisselam ihtilam oluyor. İhtilam ya. sebebiyle Efendim e, menisi toprağa karışıyor ve bunlardan Allah subhanahu ve teala işte bu yecucu ve mecücü halk ediyor demişlerdir. Ancak bu, bu söz muteber değildir çünkü böyle bir haber, böyle bir dayanak söz konusu değildir, uydurma bir haberdir. Doğrusu inşallah biz e, raci olan yani Kur'an ve sünnete dayalı olarak ne olduğunu ifade edeceğiz i̇bn Hacer Rahimahullah diyor ki biz Kab bin el-Ahbar dışında yani Kab bin el-Ahbar dışında seleften birisinin bu sözü söylediğini görmedik. Bu hadis yukarıdaki sözün doğru olmadığını gösterir. Ennehum min zurriyeti nuh ve nuh min zurriyeti havve kat'a. Ne diyor? Kabbin Ahbar. Onlar Nuh'un soyundandır. Nuh da kesinlikle Havva'nın soyundandır. Yani biliyorsunuz onlar Nuh'un, Nuh'daki'nin soyundan, Havva'nın soyundan. Yani onlar Adem ile nasıl ki insanlığın anne ve babası, atası Adem ile Havva'ysa bu onlar için de geçerli bir sözdür. Evet bu sözü İbn Hacer Fethu'l-Bari de e, söylüyor. Yejiç ve Meciç Türklerin babası, Türklerin babası Yafes'in soyundandır. Yafes de Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarındandır. Yejiç ve Meciç Türklerin babası olan Yafes'in soyundan, Yafes de Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarımdandır. Onların Adem Aleyhisselam'ın soyundan olduğuna delil Buhari Rahimahullah'ın Ebu Said El-Hutri'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmesidir. Ya kul Teala Ya Adem fe kul lebbeyk ve Yüce Allah Adem'e Ey Adem diyecek. Dikkat ediniz. Kim? Ebu Said al-Hudri, Buhari'de kayıtlı hadis. Ebu Said al-Hudri, Resulü ve Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ya kullahu ya Adem. Allah diyecek ki, Ey Adem! Ne zaman bunu diyecek? Yani mahşer günü. Diyecek ki, Ey Adem! Ya Adem! Ya kul labbiğ, vescadeğ, ve al fi diyecek ki tekrar tekrar icabet ediyorum, beni tekrar tekrar mesut kıl. bütün hayır senin elindedir diyecek. Yani Adem Aleyhisselam böyle karşılık verecek Rabbin'e. Fayakul, Rabbimiz ona diyecek ki, akhirc basan cehenneme girecekleri seçip çıkar yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a cehenneme girecekleri seçip çıkar Ahiric basan Adem Adem Aleyhisselam diyecek ki ve <gülüyor> ma cehenneme gönderileceklerin sayısı ne kadardır diyecek yani Allah Azze ve Celle cehenneme gidecekleri çıkar deyince Adem Aleyhisselam cehenneme gideceklerin sayısı ne kadardır diyecek Kale min kulli elfin tis'a mi'etin ve tis'aten ve tis'in Rabbimiz şöyle buyuracak her bin kişiden 999'dur. Allahu Ekber. Ey Adem, cehenneme gidecekleri çıkar, Adem Aleyhisselam diyecek yine, Ya Rabbi, bu cehenneme gideceklerin sayısı ne kadardır? Allah Azze ve Celle diyecek ki, her bin kişiden 999'u gidecektir. 999'u ateştedir dehu yeşil bu sahhir vatada okullu zeti hemlin hemle va Nese sukara ve mehum bir sukara vekin ne Vallah işşedit bu işte o an Yüce Rabbi bu sözü üzerine işte o an çocuğun başı beyazlar her hamile kadın korkudan çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olarak görürsün. وَتَرَنْ نَاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا Ancak onlar sarhoş değildirler. Yani böyle ayakları birbirine dolaşıyordur. Ancak onlar sarhoş değildirler. وَلَكِمْ ne اللّٰهِ شَد۪يدٍ Ancak Rabbinin azabı çok şiddetlidir. Bu aynı zamanda Hac suresinin birinci ayetidir arkadaşlar. Bunun üzerine Allah ve Vesselam'dan bunu işiten ashab yani Ebu Sa'id al-Hudri'nin rivayet ettiği bu hadis bunu rivayet ediyor ve bunun üzerine ashab diyor ki dediler ki ve eyyüne zâlikel vâhid diyorlar ki ashab ey Allah'ın Resulü o binde bir hangimiz olabilir? Hani bin kişiden 999 cehenneme gidecek bir kişi cennete gidecek. Ashab o bir kişinin durumunu soruyor. ve O bir kişi hangimizdir? Kim olacak? diye Sorarlar. Kale Ebşiru <gülüyor> fe inne minkum raculen ve min ve Allahu akbar. Aleyhisselatü <gülüyor> vesselam o zaman dedi ki onlara size müjdeler olsun. Sizden bir kişiye mukabil Yecüc ve Mecüc'den bin kişi cehenneme gönderilecektir dedi. Allahu Ekber. Hadis, Sahih Buhari'de geçiyor, Enbiye, babu u kıssat ve ee, Yani Yecüc ve Mecüc kıssaları bahsinde, babında geçmektedir. Allah Resulü ve Vesselâm'e, Ashar sorunca, Ey Allah Resulü ve Vesselâm, madem ki cehenneme bin kişiden bir kişi kurtulacak, bir kişi cennete, 999 cehenneme gidecek, Kimdir bu bir kişi? Aissetu vesselam dedi ki: Aissetu vesselam, febeşiru. O zaman size müjdeler olsun. Ebşiru. Sizi müjdeliyorum dedi. Fe inne minkum raculan ve min yacüc ve elfe. Sizden bir kişi, onlardan bin kişi. Yani bir kişi Adem oğullarından, yani bir kişi Adem oğullarından derken yani bu ümmetten bir kişi çünkü aleyhissalatü müjdeliyor onlardan ise 999 kişi Abdullah bin Amr radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü şöyle rivayet etmiştir enne ye'cüce ve me'cüce min veledi adem ve ennehu lev ursilu ilen nasi ifsedu alayhim ma'ayishuhum wa lan yamuta minhum ahad illa taraka min zurriyatihi alfan fasaa'ida Aysatü's Abdullah ibn Amr radıyallahu nihayet etti hadiste şöyle buyuruyor Yeccuc ve Mecuc Adem'in soyundandır. Onlar insanların üzerlerine gönderildiklerinde Onların yaşantılarını bozarlar. Onlardan her biri kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan ölmeyecektir. Nesliyatü Vesselam onlarla ilgili Onlardan birisi kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan ölmeyecektir. Yani Yecüc ve Mecüc Adem'in soyundan ancak insanların üzerlerine gönderildiklerinde büyük bir fitne saçan, insanların düzenini bozan ve bununla beraber hani dedik ya her bin kişiden bir kişi e, cennete 999'u cehenneme onlar da bunlardan olacak aynı şekilde sayıları da çok fazla olacaktır. Niye? Çünkü bunlardan her biri geriye bin tane çocuk bırakacaktır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle o kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan kendi tohumu tabiri caizse, yani bu bu, bu tohumdan, bu yecud ve bırakmadıkça geride binden fazla kişi ölmeyecektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yani gerçekten tabiri caizse cehennemdeki bu dengeden midir? Allah en iyisini bilir. Ancak cehennemin çoğunu bunların oluşturduğu da apaçık ortadadır. Evet. Hadis birçok yerde var ancak şöyle diyelim. Hadisle ilgili inşallah... Ne söylendiğine bakalım. Minhatul Ma'bud fi Tertibil Musnadit Tayalisi fi Tanma'lamatu's Saa' babu Hakim bu hadisin bir kısmını müsterdekte rivayet ediyor. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Ama Buhari ve Müslim rivayet etmemişlerdir. bir ona katılıyor. Haysemi Mecmu'u'l Zawaid'te Taberani'l Kebair ve'l Efsat'ta rivayet etmiş. Ravileri sikadır demiştir. İbn Hacer, Abd bin Humeyd sahih senedle Abdullah bin Selam rahim Allah'tan benzeri rivayet etmiştir. Radiyallahu anhu benzerini rivayet etmiştir demiştir. Fethul de İbni Kesir Taberani rivayetini verdikten sonra İbni Kesir Taberani'nin rivayetini verdikten sonra bu hadis gariptir. Belki de Abdullah bin Amr Radiyallahu yakın arkadaşlarının sözü olabilir demiştir. Bakınız i̇bn Kesir diyor El-Nahai El-Fitan Vel-Melâhim El-Bani rivayetin mülker olduğunu belirtmiştir. de bu hadisi almıştır. El-Hadis-u Daife'de yani zayıf hadisler e, diye topladığı cem ettiği, zayıf hadisler babında özellikle bunu okumamın sebebi de yani hadisle ilgili El-Bani Rahimahullah'ın bunu zayıf görmesi zayıf görmesi ve bu rivayetin münker görmesinden ötürü okuyoruz. Başkaları tahsil etmiş ancak Elbani Rahimallah sahih olmadığını söylemiştir. Özellikleri nelerdir? Yecüc ve Mecüc'ün özelliklerine bakalım. Onlar hadislerde gelen özelliklere göre Türklerden oluşan Türklerden oluşan ve dedikleri anlaşılmayan Moğollara benzerler. Türklerden oluşan ve dedikleri anlaşılmayan Moğollara benzerler. Onlar küçük gözlü, küçük burunlu, kızın saçlı, geniş yüzlü, Sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibidir. Şekilleri ve renkleri Türklere benzer. Kızıl saçlı, geniş yüzlü, sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi. Gözleri küçük ve burun, burunları basık, küçük burunlu, küçük gözlü. Kızıl saçlı. Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi. Şekilleri ve renkleri Türklere benzer diyor i̇bn Kesir Ennihai El Fiten Vel Melahim. Ee, isimli eserinde söylüyor. İmam Ahmet Rahim Eullah'ın İbn-i Harmeleden teyzesi yoluyla aktardığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e akrep sokmasından dolayı parmağı sargılı olduğu bir şekilde hutbe verdi. Ve dedi ki aleyhissalatü vesselam innekum takulun la aduvve ve innekum la tazalun, tuqatilun aduvven hatta ye'tiye ye'cucu ya ve me'cucu iradul vucuh sigarul uyun şuhbü şişaf Min kulli hadd bin yansilun, kân wujûhahumul majnul Şöyle buyuruyor Aisat Vasselam: Siz düşmanınızın olmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz cüc ve mecûd çıkana kadar düşmanlarınızla savaşmaya devam edeceksiniz. Onlar geniş yüzlü Küçük gözlü, kızıl saçlı, her taraftan akın ederek yayılacaklardır. Sanki onların yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibidir. İbn Hâce rahimullah onlar hakkında gelen bazı rivayetleri zikretmektedir. Fakat bu rivayetler Zayıftır. az önce okuduğumuz hadis Ahmet olan müsnedinde geçiyor yine Ahmet ve Tabarani rivayet etmişlerdir, ravileri sahih hadis ravileridir Mecmu-i Zevaid'de böyle geçiyor dikkat ettiyseniz hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, demin özelliklerini saydığımız i̇bn Kesirdin Kesir'in ifade ettiği, haber verdiği özellikler Allah Resulü Aleyhisselatü Demir hadiste ifade ettiğimiz gibi geniş yüzlü, küçük gözlü, kızıl saçlı her taraftan, taraftan akın ederek çıkmalarını haber vermiştir ve ve bunların Türkler olduğunu Moğollar olduğunu söylemiştik biliyorsunuz bu konuda daha önce de e, Kıyamet alametleri derslerinde bunları haber vermiştik bu Türklerin kimler olduğunu asıl itibariyle kimler olduğunu Moğolları kastettiğimizi ifade etmiştik. Ancak İbni Hacer onlar hakkında bazı rivayetler zikrediyor. Fakat bu rivayetler zayıftır. Onlardan bazılarını örnek verelim. Ve üç kısımda topluyor bu özellikleri. Yani demin dedik ya Cüce ve özellikleri nelerdir diye. Bir, İbn Hacer üç kısma topluyor. Bunlardan birisi... Vücudu sedir ağacı gibidir ki bu çok büyük bir ağaçtır. Yani i̇bn Hacer zayıf rivayetlerden şöyle bir özellik çıkartıyor Yecüc ve Mecüc'e. Diyor ki onlar sedir ağacı gibidir ki bu çok büyük bir ağaçtır. İkincisi diyor ki Yecüc ve Mecüc yani onların diyor eni ve boyu dört ziradır. Dört zira. Dört zira ne demek? Yani bir zira e, kolun dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan kısmı bir ziradır. Dirsekten or, elinizi şöyle düz tuttuğunuz zaman orta parmağı, parmağın en ucuna kadar olan kısım bir zira. Dolayısıyla diyor ki dört ziradır diyor onların boyu. Kim söylüyor bunu? i̇bn Hacer Rahimallah bunu söylüyor ancak zayıf rivayetlerle bunu söylüyor. Üçüncüsü, bir kısmı kulaklarının üzerine yatar ve diğer kulaklarıyla örtülürler. Yani yine onların üç, e, üç kısmı ayırıyor. Bir kısmı diyor sedir ağacı gibi kocamanlar. Bir kısmı diyor e, dört ziradırlar. Zira'nın ne olduğunu haber verdik. Efendim ve bir kısmı da diyor kulakları, bir kulakla, e, kulakları diyor e, birinin üzerine yatarlar. Yani birisi kendiler için yatak olur diğer kulakları kendileri için yorgan olur. Bu rivayetleri de görmek mümkün gerçekten var. Ee, yine nakledildiğine göre uzunlukları bir veya iki karıştır. En uzunları üç karıştır. Nerede söylemiş bunu? İbn-i Fethulvari Fethülbari de 13. ciltte bunu ifade ediyor. İbn-i Kesir Allah, bu özellikleri inkar etmekte ve şöyle demektedir. Kim ki onların özelliklerinin bunlar olduğunu söylerse, bu konuda ilmi olmadığını kabul etmiş ve kendini sıkıntıya sokmuştur, diyor i̇bn Kesir Rahimehullah Ennihaye en El Fiten Vel isimli eserinde. Ancak bunların üzerinde çok durmayacağız. İnşallah kıyamet alametleriyle ilgili yanlış bilinenler diye bir dersimiz olacak. Orada, Yecüc ve mecücle ile ilgili yanlış bilinenler, Mehdi Aleyhisselamla ilgili yanlış bilinenler, İsa Aleyhisselamla ilgili yanlış bilinenler gibi özellikle büyük alametler konusunda inşallah bu konuları işlerken hani bazı zayıflar var maalesef insanlar Yecüc ve Mecüc'ü e, sahih kaynaklardan öğrenmiyorlar ve kendilerine göre bazı kahramanlar ortaya çıkartıyorlar veyahut e, ütopik bazı e, inanış, inançlara ediyorlar. Bu doğru değildir. Burada i̇bn Hace, Hacer rahimahullah bu kadar mesela derya olduğu halde zayıf haberlere, zayıf rivayetlere, zayıf hadislere dayalı dayandırarak üç özellikte bunları toplayabilmiştir. İbn-i Kesir Allah ise bunu reddetmektedir. Sahih rivayetlerde geldiğine göre onlar çok kuvvetli insanlardır. Dikkat ediniz, sahih rivayetlerde haber verildiğine göre, onlar çok kuvvetli insanlardır. Kimse tek başına onlarla savaşmaya güç yetiremez. Kimse onlarla tek başına savaşmaya güç yetiremez. Dolayısıyla onların boylarının bir veya iki karış olması uzak bir ihtimaldir. Az önce ifade edildiği gibi yani boyları küçük. Bu uzak bir ihtimaldir. Daha önce de geçmişti Nevas bin Sem'an radiyallahu anh'ten gelen hadiste Allah subhanehu ve teala İsa aleyhisselama ye'cuc ve me'cucun çıkacağını hiç kimsenin onları öldürmeye güç yetiremeyeceğini bundan dolayı Müslümanlara onların karşısına çıkmamasını emretmesini ve kullarımı Tur'da muhafaza et diye vahyetmiştir. Allah Azza ve Celle ahir zamanda Yecüc ve Mecüc inşallah ileride de söyleyeceğiz bunu. Yecüc ve Mecüc'ün ölümü İsa Aleyhisselam ve onun beraberindekilerin duasıyla olacaktır. İnşallah o vahis gelecektir. Hatırlayınız onların güçlü insanlar olduğu gelen naslara Nasların zahirinden anlaşılan budur. Güçlü insanlardır. Çünkü birazdan okuyacağımız hadiste de Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a diyecek ki kullarımı onlardan uzak tut ve onları Tur'da muhafaza et. Yani Tur'a götür onları diyecek. İnşallah buna değineceğiz. Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasına dair deliller, delillerimiz nelerdir? Bunlara bakalım. Yecüc ve Mecüc Ahir zamanda çıkması kıyametin büyük alametlerindendir. Bu konuda Kur'an ve hadislerde deliller vardır. Kur'an-ı Kerim'deki deliller birisi Enbiya suresinin 96. 96 ve 97. ayetleridir. Enbiya suresi 96 ve 97. ayetlerde Rabbimiz شئ لك يريدون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاحصة أبصر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين نهاية Yecüc ve mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat yaklaşınca yani ölüm yaklaşınca, kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim Kimselermişiz, derler. Nerede söylerler bunu? Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinin 96 ve 97. ayetlerinde bizlere haber vermektedir. Yecüc ve Mecüc'ün durumlarını. Diğer bir ayet, Kers suresinde geçen ayet, o da Kers suresi 92'den 99'a kadar olan bölümdür. Onu da paylaşalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه رب خير فأعين... فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتون زبر الحديد حتى إذا ساوا حتى إذا ساوا بين السدفين قالا قالمفكوا حتى إذا جعله نارا. قال أتون أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد رب جعله دكاء وكان وعد رب حق. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صنرى Yine bir yol tuttu. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dikkat ediniz ayet açık onların hallerini de haber veriyor. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde neredeyse Hiçbir sözü anlayan, anlamayan bir kavim buldu. Yani bunlar hakikaten laf anlamayan bir kavim. Hani derler ya Türkçemizde laf anlamıyorlar diye. Neredeyse Rabbimiz diyor ki laf anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki ey Zulkarmayn bu memlekette ye'cuc ve me'cuc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana vergi verelim mi?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 Yani körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirince getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Zulkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet gününde biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir buyuruyor Rabbimiz. Kehf suresi 92'den 99'a kadar olan bölümde. <gülüyor> Bu ayetler Allah Subhanahu ve teala'nın salih olan hükümdar, zulkarneyni insanlar ile yeryüzünde bozguncu kavim, Yecüc ve Mecüc arasında büyük bir sed yapması için görevlendirdiğini göstermektedir. Yani bu ayetten biz anlıyoruz ki, Yüce Rabbimiz Yecüc ve Mecüc insanlar arasında bir sed yapması için Salih hükümdar olan Zulkarneyn'i Rabbimiz görevlendirmiştir. de Zulkarneyn? Ona da kısaca değinelim. İsmi hakkında ihtilaflar ihtilaf edilmiştir. İbn Abbas Radıyallahu Anh onun isminin Abdullah bin da hak olduğu rivayet edilmiştir. Yani Zulkarneyn'in esas asıl ismi biliyorsunuz Zulkarneyn Zulkarneyn asıl itibariyle yani bir isim değildir. Bir, bir, bir e, lakaptır. E, dolayısıyla bir künyedir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, diyor ki onun ismi Abdullah bin Dahar'dır. Musa'ab bin Abdullah bin Kinan ezd, sonra da Kahtan kabilesinden olduğu da söylenmiştir. Bu konuda başka görüşler de vardır. Zulkarneyn İki boynuz sahibi olarak e, adlandırılmıştır. Yani Zulkarneyn'in anlamı iki boynuzlu veya iki boynuz sahibi. Hani hadislerde geçer Zulyadeyn hadisi. Zulyadeyn ya da Osman e, aleyhisselam e, radıyallahu için deniyor ya e, Zinnureyn yani iki nur sahibi. E, Osman radıyallahu anh Zinnureyn iki nur sahibi. Zulyadeyn. İki kol yani sahibi ve kolları uzun kişi manasında böyle künyeler vardı. İşte Zülkarneyn de iki boynuz sahibi manasında e, isimlendirilmiştir. Çünkü şeytanın boynuzunun doğduğu ve battığı doğuya ve batıya ulaşmıştır. Yani şeytanın boynuzları doğu ve batı e, anlamında doğuya ve batıya ulaşacak kadar Güçlü bir iktidara sahipti. Güçlü bir iktidara sahip bir hükümdardı. Bu konuda başka şeyler de söylenmiştir. Zülkarneyn mümin ve salih bir kuldu. Bizim bahsettiğimiz kişi, bazıları demişlerdir ki mesela Mekodanyalı Büyük İskender. Doğrusu Büyük İskender, Büyük İskender değildir. Çünkü Büyük İskender kafirdir. Büyük İskender Kur'an'da ismi geçen Zülkarnayn'den daha sonra yaşamıştır. Aralarında bin seneden fazla vardır. Dolayısıyla Büyük İskender denilen şahıs kafir olarak yaşadı ve öldü. Ancak bizim bahsettiğimiz Yüce Rabbimizin kendisine emrettiği salih salih hükümdar kabul edilen Zülkarnayn başkadır en doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır. Evet. Ee, ayetlerden anlaşıldığı gibi insanlarla yecüc ve mevcut arasında bir set yapması için Allah Subhanahu ve Teala Zulkarneyn'i e, görevlendiriyor. Vakit gelip, kıyamet yaklaşınca bu set açılacaktır. Vakit gelip, vakit gelip, kıyamet yaklaştığında bu set açılacaktır. Yecüc ve Mecüc, büyük bir hızla topluca oradan çıkacaklardır. Büyük bir hızla topluca bu seddi Aşacaklardır. Buradan çıkacaklardır. İnsanlardan hiç kimse onların önünde duramayacaktır. İnsanlardan hiç kimse onların önünde duramayacaktır. İnsanlar arasında dalgalanmaya ve yeryüzünde bozgunculuğa sebep olacaklardır. İnsanlar arasında dalgalanmaya, ve bozgunculuğa sebep olacaklardır. Da, az önce e, söylemiştik. Hatırlarsanız ayetle bu ayetle de bunu e, inşallah ayetle delilini de söylemiştik. O terakna ba'dahum yawma idh yamuj İşte bu Yecüc ve Mecuç isminin buradan geldiğini. Yani hani dalgalanmaları hasebiyle, fitneyi dalgalandırmaları hasebiyle isimlerinin de buradan geldiğini söyleyenler var. Vetarekna ba'dahum yawma'iz suri fe cem'a. Rabbimiz onlarla ilgili kıyamet gününde biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Evet. İnsanlar arasında dalgalanmaya ve yeryüzünde bozgunculuğa sebep Olacaklardır. Bu durum kıyametin kopması, dünyanın harap olması ve sura üfürülmenin yakın olduğuna delildir. Yani Yecüc ve Mecüc çıktı mı biliniz ki kıyametin kopması, dünyanın harap olması ve sura üfürülmesi yakındır. Okuduğumuz ayetler biliyorsunuz Yecüc ve Mecüc ile ilgili ayetlerde deliller demiştik. İnşallah şimdi de hadislerde delillere bakacağız konuyla ilgili. Yecüc ve Mecüc çıkacağına dair birçok hadis vardır. Bu hadisler manevi mütevatir derecesine ulaşmıştır. Bunların bazılarına daha önce işaret etmiştik. Şimdi bu hadisleri inşallah tekrar e, hatırlayalım. Nedir Cüce ve mevcutle ile ilgili olan hadisler? Mesela bir tanesi Buhari ve Müslim'in Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın kızı Ümmü Habibe radıyallahu anh Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün telaşla bizim yanımıza girdi ve şöyle dedi. Kimin yanına? Yani eşlerinin yanına girdi. Kim? Zeynep Binti Cahş haber veriyor bu durumu. Ve şöyle dedi. La ilahe illallah Veynun lil Arab min şerri kad iktarab Yaklaşan bir şerden dolayı واي араقلن حالنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باسباعه وحلق باسباعه ابهام والتي تليها قالت Zeynep bintu Jahsh. Fa Ya Rasulullah alayhi salatu wa salam, ana ahliku wa fiina as-salihun. Qala: Na'am, idha kathura khabas. Aissetu wa salam yanına telaşla girdi ve la ilahe illallah yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden şunun gibi bir delik açıldı. Bunu söylerken baş parmağı ile ondan sonra gelen şehadet parmağını bir halka haline getirdi. Yani ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Parmağını şöyle işaret parmağıyla işaret parmağıyla baş parmağını birleştirdi, halka yaptı. Halka yaptı. Ve dedi ki yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline Yecuc ve Mecuc bugün Seddin'den şunun gibi bir delik açtılar dedi. Böyle işaret yaptı. Yani bir göz kadar diyelim böyle bir delik açıldı dedi. Çünkü biliyorsunuz onlar Zulkarney'in kendilerine kendileri için yaptığı settin arkasındalar. Bunu duyunca Zeynep bin Cahş radıyallahu anha diyor ki: Ben de dedim ki: Ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam, içimizde bunca salih kimseler varken biz helak olur muyuz? İçimizde bunca salih kimseler varken biz helak olur muyuz? Asfa setu's selam şöyle buyurdu. "Naam." Evet dedi Aissetu's selam. "Eğer ketsu'l habes." Evet dedi. "Eğer kötülükler çoğalırsa helak olursunuz." Yani ahlaksızlık ve günahlar çoğalırsa siz de helak olursunuz. Soru nedir? Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam içimizde salihler olduğu halde biz helak olur muyuz? Çünkü biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam yaklaşan fitneler dedi. Evet dedi. Eğer kötülükler ahlaksızlıklar artarsa helak olursunuz. Bu hadis Buhari'de Enbiye Bâbu Kıssetü Ye'cuc ve Me'cuc bahsinde geçmektedir. Nevaz bin Seman radiyallahu anh, gelen hadiste şöyle geçmektedir. Allah İsa aleyhisselama ben şimdi bir takım kullar çıkardım ki kimsenin onları öldürmeye gücü yetmez. Dikkat edin burası önemli. Demin demiştik kullarımı Tura çıkar diye buyuracak Rabbimiz. Burada geçiyor bu. Allah İsa aleyhisselama ben şimdi bir takım kullar çıkardım ki kimsenin onları öldürmeye gücü yetmez. Sen etrafında bulunan kullarımı turda muhafaza et diye vahyeder. Kime? İsa aleyhisselama Rabbimiz der ki ben öyle kullar çıkardım ki kimsenin onları öldürmeye gücü yetmez. Demin güçlü olduklarını o yüzden iddia ediyorduk. Çünkü nevaz bilsem andan gelen hadis buna haber veriyor. Ben öyle kullar çıkardım ki onları öldürmeye kimsenin gücü yetmez. Etrafında bulunan kullarımı, ey iman eden kullarımı sen turda muhafaza et. Sonra Allah her biri tepeden akın eder. Halde Her biri tepeden akın eder halde yecüc ve mecücü gönderir. Onlardan önde gidenleri Taberiye Gölü'ne uğrarlar. Onda bulunan suyun hepsini içerler. Sonradan gelenleri oraya varınca yemin olsun ki burada bir zamanlar su vardı derler. İsa ve beraberinde olanların etrafı sarılır. Öyle ki onlardan herhangi birine bir öküz başı bugün birinizin yüz dinarından daha hayırlı olur. İsa Aleyhisselam ve beraberinde olanlar Allah'a dua ederler. Allah onların üzerine deve ve davarların burunlarında olan burun kurdu göndererek hepsi aynı anda birden ölürler. Kimler? Yecüc ve mecüc. Allah Azze ve Celle davarlara has olan bir hastalık olarak kabul edilen Burun kurdu gönderir. Yani onların burunlarında kurtlar bitirir. Ve böylece bir anda bunlar ölürler. Sonra Allah'ın Nebisi İsa Aleyhisselam ve onun beraberinde olanlar yere inerler. Yani turdan inerler. Artık onlar yeryüzünde yecüc ve mecücün yağmalarının ve pis kokularının doldurmadığı bir karışer bulamazlar. Allah'ın Nebisi İsa e, Aleyhisselam ve onun beraberindekiler Allah'a dua ederler. Allah Horasan develerinin uzun boyunları gibi olan kuşlar gönderir. O kuşlar kokmuş cesetleri yüklenirler ve Allah'ın istediği bir yere atarlar. Yani böyle arkadaşlar biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği her şeye iman ediyoruz. Ancak Böyle bilim kurgu gibi geliyor tabiri caizse. Ee, yani böyle garip bir hal var. Şöyle diyelim, dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste haber verirken Allah Azze ve Celle onların güçlü olduğunu söylüyor. İnsanların onlara güç yetiremeyeceğini söylüyor. Kulları Tura çıkar buyuruyor Rabbimiz. Tur'da İsa Aleyhisselam ve ona inananlar çıkıyorlar. Sonra Allah Subhanahu ve Taala Bunlar bütün tepelerden akın ediyorlar. Akın ediyorlar. Nerelere akın ediyorlar? Efendim e, insanların olduğu her yere aynı deniz dalgası gibi ya da böyle bir tepsinin içine su koyun ya da bir tabağın böyle e, o suyuyla şöyle bir sağa solu bir çalkalayın. Nasıl böyle sağlı sollu çalkalanıyorsa bu su onlar da aynen bu şekilde çıkar. Fitneleri yayarlar ve fitne yaparlar. Öyle ki onlar bir suya uğradıkları zaman, bir göle uğradıkları zaman onu kuruturlar. Ve bunlar sayı itibariyle de çok kalabalıklardır. Örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e onlarla ilgili diyor ki, Taberiye gölüne uğrarlar. O kadar kalabalıklar ki, Taberiye gölüne önce ulaşan Yecüc ve Mecüc o gölü içer kuruturlar. Dikkat ediniz yani böyle bir ordu düşünün, ordu ordu düşünün, o kadar kalabalık bir ordu efendime söyleyeyim göl büyük bir göl bu ordu yürürken birkaç kilometrede yer kaplayarak yürüyor, yani o kadar geniş bir ordu öyle diyelim göle ilk ulaşanlar bu göldeki suyu kurutuyorlar bu gö gölü kurutuyorlar ve arkadan gelenler ise Geldiklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şekliyle şöyle diyorlar. Yemin olsun ki burada bir zamanlar su vardı. Halbuki o suyu içenler yine kendi adamlarıdır. O suyu içenler aynı beraber bulundukları tabiri caizse beraber bulundukları manga, beraber bulundukları Efendim kâfile önce varmış, suyu içmiş. Arkadan gelenler ise burada su burada daha önce su vardı derler. Ve İsa Aleyhisselam ve onun beraberinde olanların etrafı sarılır. Öyle ki onlardan herhangi birine bir öküz başı bugün birinizin yüz dinarından daha hayırlı olur. İsa ve beraberinde olanlar Allah'a dua ederler. Allah'a dua ederler. Allah onların üzerine deve ve davarların burunlarında oluşan burun kurdu kurdu göndererek hepsini öldürür. Yani o kurt o kurt onların eceli olur tabiri caizse. Bu hastalık sebebiyle Aynı hayvanların, davarların efendim kırıldığı gibi telef olurlar, ölürler. Onlar ölünce İsa aleyhisselam ve onun beraberinde olanlar Tur dağından inerler. İndikleri zaman yeryüzü bunların leşleriyle dolmuştur. Kimin? Cücün leşleriyle dolmuştur ve yeryüzünü pis bir koku sarmıştır ve e, İsa aleyhisselam ve onunla beraber olanlar bir karış bir karış yer bulamazlar yani bunların ölüsünün olmadığı bunların ölüsünün olmadığı bir karış yer bulamazlar ve ne yaparlar İsa aleyhisselam ve onunla beraber olan müminler Allah'a dua ederler Allah da horosan develerine benzeyen yani Horasan develerinin uzun boyunları gibi olan kuşlar gönderir. Yani kuşların boyunu böyle deve boynu gibi uzun kuşlar. O kuşlar kokmuş cesetleri alırlar, alırlar ve e, alırlar Allah'ın dilediği bir yere atarlar. Müslim'deki diğer bir rivayette yemin olsun ki e, arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bilmiyorum söz bana mı tabeliye gölü büyük değildir. Yani göl büyük olmasa bile kurutacak kadar yani bugüne kadar kim hangi gölü kurutmuştur içmekle? O anlamda yani göl ismini almış bir kere. Çok büyük olmasına gerek yok. Çok büyük. Bak kardeş deminden beri anlatıyor gölün ne olduğunu. He. He, işte tamam soruyu size cevap verdi kardeş işte. orada size söyledi. Ee, ancak yani büyük olması önemli değil. Hangi göl içerek kurutulmuştur? Yani bu manada göl ismini alacak kadar yani göl olmuş ee, büyüklüğü bu. Çok büyük olması gerek yok ancak yani aynı kafileden olduğu halde ilk gelenler son gelenlere su bırakmıyor ve gölü kurutuyorlar. Ve geride gelenler diyorlar ki burada daha önce su vardı diyorlar. O anlamda bence bunu dikkate almak Gerekir yani. Bizim sözümüz oydu inşallah. Evet. Ee, devam edelim buradan. Müslim'deki rivayette yemin olsun ki burada bir zamanlar su vardı. Sözünden sonra şu fazlalık vardır. ثُمَّ يَسِرُونَ حَتَّ يَنْتَهُ اِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشبهم بنشبهم إلى السماء بنشبهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشبهم مخدوع mahdûbe ten mahdûbe Bakınız Müslim'deki ziyade ziyadede şu var. Diyorlar ki diyor ki Aişe Aleyhisselam sonra yürürler. Nereden sonra yürürler? Nereden sonra yürürler? Teberiye gölünden sonra. Hani burada su vardı. Bir zamanlar su vardı dedikten sonra yürürler. Sonunda altında bulunan her şeyi örtecek şekilde ağaçları birbirine girip dolanmış olan Cebelül Hamr dağına gelirler. Ki o Beytul Makdis dağdır. Dolayısıyla gölün nerede olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Beytul Mahdis'e ait Cebelül Hamr dağına ulaşırlar. Nereden sonra? Efendime söyleyeyim Teberiye gölünden sonra. Dolayısıyla bu gölde o bölgede olduğu, Orta Doğu'da olduğu anlaşılmaktadır. Yemin olsun ki biz yeryüzünde kim varsa hepsini öldürdük. Oraya varınca derler ki yemin olsun ki biz yeryüzünde kim varsa hepsini öldürdük. Haydi şimdi gökte bulunanları öldürelim. Ve oklarını gökyüzüne doğru fırlatırlar. Allah onların oklarını kan ile boyanmış olarak onlara geri iade eder. Hadis Müslim'de Fiten ve Eşratus Saa babu bahsinde e, babında geçiyor. Yani ne yapıyorlar? Yeğüç ve Mecüç o dediğimiz teberriye gölüne gelip orayı kuruttuktan sonra onlar daha sonra ee, yürürler her şeyi örtecek şekilde ağaçları birbirine girmiş olan girip dolaşmış olan Cebelül Hamr denilen e, bir dağa ulaşırlar. O dağ da Beytül Maktis'in dağıdır. Oraya vardıklarında derler ki gerçekten derler biz yeryüzünde kimseyi bırakmadık ve herkesi öldürdük. Artık kimse kalmadı. E ne yapalım? Haydi gök ehlini de öldürelim derler. Ve ne yaparlar? oklarını gökyüzüne doğru fırlatırlar. Allah subhanahu ve teala de onların oklarının ucunu kırmızıya boyanmış olarak, yani kana boyanmış olarak onlara iade eder. Onlar da zannederler ki gök halkını vuruyorlar, gökte birilerini vuruyorlar, zannederler. Yine bir diğer hadis, bu iki hadis Buhari ve Müslim'de geçiyordu. Birisi Müttefakun Aleyh'ti ilk okuduğum hadis. İkincisi ise Fazlalık Müslim radıyallahu da vardı. Üçüncüsü de Huzeyfe bin Useyd radıyallahu ten gelen kıyamet alametleriyle ilgili hadiste geçen alametlerden birisi de şudur Ye'cuc ve Me'cuc. Yani Huzeyfe bin Useyd bu alametleri rivayet ederken bir tanesini de ye'cuc ve mevcut olarak ifade etmişti. Bu da Müslüm'ün fiten <gülüyor> meşretü sa'a bahsinde geçiyor. Abdullah İbni Mes'ud, dördüncüsü Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam İsra gecesi dikkat ediniz. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu bunu bize haber veriyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, İsra gecesi, İbrahim Musa ve İsa Aleyhisselam ile karşılaştığında kıyametin ne zaman olacağını konuştular. Söz sırası İsa Aleyhisselam'a geldi. İsa Aleyhisselam Deccal'in öldürülmesini anlattıktan sonra şöyle dedi: "Nerede konuşuyorlar bunu? Miraç'ta Resulullah Aleyhisselatu vesselam o miraca yükseldiğinde İsa Aleyhisselam'la karşılaşmada bunları sordu İsa aleyhisselam deccanin öldürülmesini anlattıktan sonra şöyle cevap veriyor aleyhisselatü vesselame sonra insan, insanlar ülkelerine geri dönerler onları yecüc ve mecüc karşılar onlar her bir tepeden akın ederek yayılırlar uğradıkları her suyu içip bitirirler uğradıkları her suyu içip bitirirler ve her şeyi de yıkıp dağıtırlar. Sonra insanlar bana gelerek feryat ederler. Bunun üzerine ben Allah'a dua ederim. Allah onları öldürür. Yeryüzü onların leşleriyle kokar. Bunun üzerine insanlar bana gelerek feryat ederler. Ben de Allah'a dua ederim. Ve Allah gökten yağmur indirir. Bu yağmur onların cesetlerini götürüp denize atar diye geçmektedir. Yani demin okuduğumuz ikinci hadiste işte Horasan develerinin boynuna benzeyen kuşlar gelip onları alır, Allah'ın dilediği yere atar. Burası da Abdullah bin Mesud'dan gelen hadiste de diyor ki ben dua ederim bir yağmur gelir onları denize atar. Bu hadisi de hakimin müstedrekliğinde geçiyor. Hakim isnadının sahih olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim rivayet etmemiştir demiş zehir bir de ona tatılmıştır. Yine Ahmed Müsned'inde numarasını veriyor. Müsteli tahkik eden Ahmed Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Elbani rahimeullah ise hadisin zayıf olduğunu söylemektedir. Eee dhaifül Sahir'de geçiyor. Ee, ve bu, bu şeyi eseri hazırlayan e, Yusuf el-Vabil diyor ki ben de diyorum ki diyor, diğer hadislerin bu hadisi desteklemesiyle bu hadis sahih olur diyor. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu beşinci hadis arkadaşlar. Feyehrucune alel nâsi feyestekûnel miyah feyfir ويفر الناس منهم، فيرمون بسماء بسهامهم في السماء فترجع مخدة بالدماء، فيقولون: فهرنا من في الأرض، فغلبنا، وغلبنا من في السماء قوة وغلوة، فيبعث الله عز وجل عليهم. في أقفائهم فيهلكون والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيديه إن دوب الأرض تسمن وتبتر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor. Onlar insanlara karşı ortaya çıkar. Buldukları suları içip kuruturlar. Buldukları suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan kaçarlar. Oklarını göğe doğru fırlatırlar. Oklar kana bulanmış olarak döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzündeki, yeryüzündeki, yeryüzündekileri yendik. Kuvvet ve üstünlük olarak göklerdekini de mağlup ettik. Sonra Allah onlara enselerinden deve ve davarların burunlarında olan burun kurdunu gönderir. Ve bu yüzden ölürler. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Yeryüzünün hayvanları onların etlerinden beslenecek, azacak, memeleri sütle dolacak ve sarhoş olacaklardır. Allahu Ekber. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta burada yeminle diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki yeryüzünün hayvanları onların etlerinden beslenecek, azacak, memeleri sütle dolacak ve sarhoş olacaklardır. Hadise bakalım. Nerede geçiyor? Hadis Tirmizi'nin evvâb bu Tefsî Sirat-ül Tirmizi diyor ki bu hadis Hasen gariptir. İbn-i Mâce geçiyor. Hakim Müstedrek Hakim Buhari ve Müslümin şartlarına göre sahihtir ama rivayet etmemişlerdir demiş. Zeher bir de ona uymuştur. i̇bn Hacer Fethülbari de almış. 13. ciltte o da şöyle diyor, ravileri sahih, hadis ravileridir. Ancak senedindeki Katade modelistir. Fakat İbn-i rivayetinde rivayetinde Katade hocası Ebu Rafi'den işittiğini açıkça belirtmektedir. Elbani, rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla bununla ilgili daha önce de takip ettiğimiz yol budur. Tek bir hadis de olsa sahih olduktan sonra biz bu hadisi hüccet kabul eder ve iman ederiz. İnşallah beş dakikalık mola vereceğiz arkadaşlar. Beş dakikalık moladan sonra ye'cuc ve me'cucun seti ne demek ya da nerede? Biraz bunu konuşacağız. Biraz bunu konuşacağız Allah izin verirse. Zaten kısa bir bahis sonra eee ya Cüc ve Mağuç bahsini bitireceğiz. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى muhammed. محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته